Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Hanife ettiğine Dineveri Değerli dinleyenler, Yeryüzünde ve gökyüzünde Aklını kullananlar için ibret ve deliller vardır. Ebu Hanife Ahmet bin Dînevî, bu delillerin ardına düşen bir alimdir. Bilim alanında çok yönlü kişiliği ve dehasıyla hem çağdaşlarına hem de kendisinden sonrakilere ışık tutmuştur. Ed Dînevî, Hamedan ve Kırmenşah ortasındaki Dînevî şehrinde doğmuştur. Babasından matematik ve astronomi dersleri almıştır. Kitabül Kıble ve Zeval isimli eseriyle Astronomi alanında ne kadar yetkin olduğunu göstermiştir. Ay ve güneş tutulması ile ilgili Kitabül Küsuf, meteoroloji hakkında Kitabül Enva, coğrafya alanında Kitabül Buldan adlı eserleri vardır. Eş'ir Eş ve Şura, El Fusuha, İslahul Mantık, Er-Redd Ala Ludel İsphani eserleriyle dil bilgisi sahasında da ne kadar etkin olduğunu göstermiştir. Dineveri'nin aynı zamanda 13 ciltlik bir Kur'an tefsiri de mevcuttur. Bilim tarihçisi Yakup Rumi, bu tefsirin çok orijinal olduğunu ve ondan önce hiç kimsenin Kur'an'ı bu şekilde incelemediğini söyler. Dineveri, her ne kadar astronomi, matematik, coğrafya, edebiyat hatta tefsir alanında eserler ortaya koymuşsa da esas ilgi alanı botaniktir. Onu dünyada üne kavuşturan da bu konudaki ilmi çalışmalarıdır. Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Dineveri, Mekke, Medine, Suriye, Umman, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret etmiş, buradaki bitkileri incelemiştir. Ayrıca eserlerinde Bizans sınırındaki bitkilerden bahsetmesinden ötürü Anadolu'da da bulunduğu anlaşılmaktadır. En önemli eseri kitab Nebat yani Bitkiler Kitabı'dır. Botanik alanında yüzyıllarca kaynak kitap kabul edilen bu eseri sayesinde botaniğin babası olarak anılmaktadır. Bitkiler kitabı, Arap botanik gelenekleri ve bitki incelemelerinin yanı sıra Farsi kökenli bitki isimlerini ve bilgilerini de içerir. Ünlü Alman bilim adamı Bruno Silberberg eserin önemini şöyle anlatıyor. İlmi çalışmaların bin sene sonrasında Greklerin yani Yunanların botaniği Teofrastus ve Pedanyos Dioskorides'in eserlerinde özetlenmiştir. Oysa Dineveri'nin kitabı, Müslüman ilminin sadece ikinci asırda Greklerin seviyesine çıkmakla kalmadığını, onları çok geride bıraktığını söyler. Ve ayrıca Dineveri'nin kendi eserini tasnif ettiği devirde Dios kitabının henüz Arapçaya tercüme edilmemiş olduğunu da burada işaret etmek lazımdır. Şu halde bu eser Müslümanların orijinal bir çalışmasıdır der. Nitekim bu kitap kaynaklarda erken İslam botaniğinin en ünlü eserlerinden biri olarak adlandırılır. Kitabül Bah isimli eseri ise tıp ve eczacılık alanında kıymetli bir yere sahip. Bu eserde bitkilerin çeşitli tıbbi özelliklerinden bahsetmesi ve bunları ayrıntılı şekilde anlatması onun bu konularda da çalışmalar yürüttüğüne işaret ediyor. 67 senelik ömrüne bilimin hemen her sahasında onlarca eser sığdıran Ebu Hanife el-Dinever'i, 895 yılında doğduğu şehir olan Dinever'de vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır